Herkese merhaba, Bir Söz küçüğüm programında sizlerle birlikteyiz. Ben Selen. Ben Gülce. Bu hafta sizlerle birlikte olacağız. Bu haftaki konumuz e, Dalgın Sular projesiyle e, İskender Savaşır bizimle birlikte olacak. Kendisi psikoterapist. Merhaba İskender Bey. Merhabalar. E, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Açık Radyo dinleyicisi beni herhalde programlardan tanıyor hatta... Hatırlıyor hatta hala tanıyor oldum. Yani, <gülüyor> Halen de işte Herkese Aydın'ın yaptığı programları yedekliyoruz zaman zaman. Psikoterapistim aslında dediğiniz gibi. Ama bir yandan sanat tarihi, müzik tarihi dersleri falan veririm. Kendi kurduğumuz merkezlerde ya da zaman zaman Bilgi Üniversitesi'nde ders vermek, eğitimcilik ve terapistlik iki temel faaliyet alanım. Bir de yayıncılık geçmişim var. Hı hı. Aslında biz bugün sizinle Dalgın Sular Projesi'ni konuşacağız. Ee, önce hani biz dinleyenler için bu proje e, nasıl ortaya çıktı? Bu projenin amacı nedir? hani Ne yapıyoruz bu projede? Onu biraz anlatırsanız. Ee, Dalgın Sular Projesi'nin temelinde aslında fantastik bir evren yatıyor. Bu hı hı. da biz 1980'lerin sonunda hani ilk icat benim de ama böyle arkadaş meclislerinde hep beraber yani daha baştan kolektif olarak ürettiğimiz ilk fantastik evrende. Bunun temelinde şu fikir yatıyor. Işte Halifin dibi temizlenirken, o zamanlar alan belediye başkanıydı. İşte Halifin suyu benim gözlerimin renginde olacak falan gibi laflar ediyordu. Hı hı. Bir şey olmuş. Bu olan şeyin ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Ama önce halüsinasyon vakaları artıyor zannediyoruz. Ama çok geçmeden anlaşılıyor ki İstanbul aslında geçmişini kusmaya başlamış. Yani İstanbul'un geçmişinden, çeşitli tarihsel derinliklerinden insanlar geri gelmeye başlıyor. Bunlar zombi, hayalet, hortlak, vampir falan değil. Evet. Bizim, bizim gibi insanlar. Şimdi böyle bir çatı çok herkesin bir ucundan tutup katılabileceği hikayeler üretebileceği bir çatı sunuyor. İşte bir buçuk yıl önce bu bir takım öğrencilerimin de kışkırtmasıyla değil. Bu evreni biz yeniden diriltmeye karar verdik ve Öyle çok kolektif bir proje için uygun bir çatı sağladığını düşündük. Bu benim Türkiye'de görsellik alanında yapılmasının iyi olacağını düşündüğüm şeylerle de bağlantılandırabileceğini düşündüm. Öteden beri zaten ben psikoterapi mesleğine suçlu çocuklarla çalışarak başlamıştım. Bir şekilde dışlanmış, yoksun bırakılmış gençlere yeni ifade biçimleri kazandırmak meselesi benim için her zaman çok heyecan verici bir proje olmuştur. E, yalnız onlar için bir şey yapmak anlamında değil. Onların getirdiği enerjinin bizim de işimize yarayacak, bize de hayatı zenginleştirecek yeni biçimler yaratmaya katkısı olacağını düşünmüştüm. Mesela gırgır e, bizim efsanevi gırgır geleneği çok böyle bir enerjiyle ortaya çıktı. Evet. Kabaça böyle bir şey. Bilmiyorum, yeterli olduğunu fazla uzattım zaten. Evet. <gülüyor> Peki hangi yaş gruplar grubuyla çalışıyorsunuz? Ee, bir sınır yok aslında. 13 yaş gibi bir alt sınırdan bahsedebiliriz. Çünkü ondan öncesi çocuk resmi dediğimiz evet. bir alana giriyor. Ve o alanın kendine özgü e, yani 13 yaş altındaki çocuklara desen eğitimi vermek, yetişkin resminin kuralları öğretmek kimilerine göre sakıncalı bile bulunabilir. Dolayısıyla oraya hiç girmiyoruz. 13 yaştan artık ile üst sınırımız yok. Ayazma grubundan 60 yaşında falan insanlar da katıldı hikaye üretmeye. Ha, Ama yani yani... Dolayısıyla isteyen, duyan koşabilir. Hikayesi olan getirip burada anlatmaya başlayabilir, çizimine katılabilir. Peki çalışmalarınızı, atölyelerinizi nerede yapıyorsunuz? Nerelerde? Evet. Şu anda 4, yani nasıl saymalıyım bunu? şimdi en eski grubumuz Adafazı. Buradaki en ben şu anda Adafazı'ndayım açıkçesine o konuşuyor. Buradaki en okulundaki e, rehber öğretmen grubuyla benim zaten mesleki çok temasım vardı. Birlikte çok iş yapardık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla eee en buradaki en çok özellikle özellikle depremzedeler için. Depremde annesini babasını kaybetmiş çocuklar için hı hı. açılmış bir okul. Dolayısıyla onların getireceği Geçmişle ilgili çok özel bir ders var. Yani geçmişi diriltmek, geçmişin nasıl hatırlanacağına dair özel bir hassasiyetleri var. Dolayısıyla bir grubumuz Enka grubu. Hı hı. Ee, ama Enka'da bile iki ayrı gruba bölündüğünü söyleyebiliriz. Bir de bunun yanısı, yani çizgi romanın yanısı da bir de tiyatro oyunu çalışmasına başladık. Bu Mayıs'ta bir tiyatro oyunu. Anladım. Ne sergi verecek? Yani çizgi romanın sıra bir de aynı evrenden çıkma böyle faaliyetimiz var. Hı hı. E, Adapaz'a ayağında bir üçüncü alandan da bahsedebiliriz. Burası etnik kimlik bakımından çok heterojen bir yer. Özellikle Kafkas eden göçmenler. Tabii göçmenlik sürgün deneyimi geçmiş ve kutudan ilişkiyiz. Problematize eden başka bir alan. Dolayısıyla bu da bir daha Fazia ve Kafkas dernekleği ile de çalışıyoruz. Böylece Adapaz'a ayağını tüketmiş olduk. Anladım. Onun yanı sıra en dinamik olan ve birinci ciltte asıl götürecek olan hikayeler bu kentsel dönüşüm sürecinin ilk ayağında İstanbul'da mahallelerin başına yıkıldığı Ayazma mahallesi sakinleri var. O, orijinal Ayaz Mahallesi küçük çekmecedeydi. Şimdi onlar Sefaköy'de bir umut derneği içerisinde kendi haklarını hala savunmaya çalışıyorlar. Onlar yani evlerini kaybetmiş. Yani diyorsunuzlaşmış bir mahalle sakinlerinin mahalle deneyimini kurgulamak üzere oluşturdukları bir gizli hikaye var. İkinci grubumuz o eee bir deneyimimiz, bu başarısız olan deneyimimiz. Metris cezaevi tutuk evinde çalıştık. Hı hı. Oradan çok fazla sonuç alamadık. Ee, biz tutuklularla çalıştık. Oysa mahkumlarla çalışmak gerekiyor. Yani henüz hükmü kesinleşmemiş Anladım. tutuklularla çalıştık. Hı hı. Onların da cezaevinde bir hayat kurmaya yatırımları çok yüksek olmuyor. Hep hı hı. her an çıkmayı bekliyorlar. Dolayısıyla ayrıca Adalet Bakanlığı'nın Dağ içine kapanmasıyla da o çalışmayı şimdilik askıya almış durumdayız. Ama de, orada da çalışmaya devam edebilmeyi umuyoruz. Tabi bir de merkezde var, yani Karaköy'deki biromuz var. Orada da yakında yaratıcı yazarlık atölyeleri başlayıp hikaye ve çizgi üretimini orada da sürdürmeye devam etti. E, peki bu proje ne zaman başladı? Tam olarak 14 ay, 13 ay oldu şu anda. Onunca. Yani aralığın sonunda bir öğrencilerinde otururken hadi hocam hadi hocam yapın diye kışkırtmalarıyla başladı. Ee, peki bir de e, şöyle bir şey soracağım. Aslında hani belirli bir konu var mıydı başta yoksa hani size çünkü bir sürü fikir gelmiştir. Onun bir konunun üzerine mi gidildi bu fikirler öyle mi çıktı yoksa hani bir ortak kararla mı belirlendi? Yok konu yani evren fikri baştan beri vardı o. Halit İstanbul'un geçmişini kusuyor. Yani bu kültür için e, geçmişini inkar etmiş olmak ve bu bastırılmış olan geçmişin geri dönüşü bu psikanaliz için de çok önemli olan bir kavramdır. O yüzden bizim kültürün çeşitli e, aksayan, bizi rencide eden, acıtan yönlerini araştırmak için bu geçmişin geri dönmesi temasının çok önemli olduğunu düşündüm. Arkadaşlar da çok paylaştı. Dolayısıyla o fikir baştan dedi var. Ama sonra çizgi roman işte e, süper kahraman gerektirir, başka figürler gerektirir diye kolektif olarak mesela bizim birinci cilin merkezinde olan ve aslında bütün evrende çok önemli bir rol oynayacak figürlerimiz yedi uyurlar. Bu benim fikrim değildi. Bu tartışmalar sırasında ortaya çıktı. E, peki bu projeye kaç genç katıldı? sayısını vermeme neredeyse imkan <Gülüyor> ee, En son saydığında 140-160 falan civarındaydı. Şu ya da bu yan şekilde takılan, devam eden, takılıp bırakmış olan herhalde şimdilerde 200'ü bulmuştur bu sayı. Ee, 20 Yani şu andaki hikayeye doğrudan katkısı olmuş olan bir herhalde <Gülüyor> 30-40. Belki biraz daha fazla insandan bahsedebilir. Yani aslında katılımın fazla olması güzel bir şey. Tabii tabii. Tabii yani bu dalga dalga büyüyecek. Tutturabilirsek Hı -hı. E, şu anda hala yani sonuç olarak çok kişisel katkılarda süren Hı -hı. ve maddi olarak çok zorlanan bir evet. proje. Yani hiçbir sponsorluk almadı. Kurumsal hiçbir destek görmedi. Denememize rağmen belki de çok becekli değildi bir sponsor bulmakta. Ama nasıl böyle katılımlar tek tek insanların gelip, grupların gelip hadi birlikte şunu yapalım demesi ise katkılar da öyle. İşte öğrenciler 20 lira bankalara yatırdılar. Hı hı. Birisi çıkardı 300-500 lira verdi. Hı hı. Yani havuz da böyle oluştu. Hı hı. Ee, ama tutturabilirsek mesela Manisa'da bağlantılarımız var. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yurtlarını bu işin içine katmak istiyoruz. Hı hı. Ee, başka dernekler var bu işle birlikte çalışabilecek... Yani giderek genişleyecek bir proje bu ve sahipsizleşecek, barsızlaşacak bir proje. Şimdi bir müzik arası verelim. Şarkımız Bruno Mars'tan Locked Out of Heaven. müziğimizi dinledik ve tekrar birlikteyiz. Ee, birazcık da çizgi romandaki kahramanlardan bahsedelim. Ee, şimdi demin sözünü ettim. Cildin merkezinde ve bu evrenin merkezinde süper kahramanımız gibi rol oynayan yedi uyurlarımız var. Ee, demin Halicim gibi temizlenirken bir şey oldu demiştim. Onun bir adı var olan şey. Zamanın dokusu yırtılıyor. Hı hı. Meğerse bu tarihte ilk defa olmuyormuştu. Daha az iki kere daha olmuş en azından bildiğimiz ve bu geleneksel bir filerden İslam ve Latin kaynaklarından bizim aldığımız yedi uydurdu, biz yeniden yorumladık. Zamanın dokusu ne zaman yırtılırsa yedi uyurlar uyanırmış. Birinci ciltte daha üçüyle tanışıyoruz bunların Maksi, Ali ve hâr kısaca hain diye bilinen en büyük abi Maksim gönül, gönül gözü açık bir süper gücü gönül gözünün açık olması. Ee, birine dokunduğunda onun içinden geçenleri anlıyor Geçmişini okuyabiliyor. Dolayısıyla insanları ikna etme yeteneği çok yüksek. Ama son derece kararsız değil. Yanlış yapmaktan çok korkan biri. Ya, en çok göreceğimiz sigur bu. Bütün cilt boyunca. Hı hı. Hain, eee Asıl ismi Hadrianus'muş yaşadığı yıllarda. Daha önceki uyanışlarından birinde kardeşlerle yolunu ayırmaya karar vermiş. Çünkü ölüme isyan ediyor sürekli olarak. Niye? Canlılar ölmek zorunda olsun diyor. O yüzden de zamanın dokusundaki bu yırtığı seviyor aslında. Hiç ölüm geçici olarak iptal edilmiş oluyor diyor. Diğer yedi uyuyorlar bu kıyameti andıran şartları tamir etmeye çalışırken... Hain bunu yırtığı açık tutmaya çalışıyor. Hı hı. Temel gerilim bu. Ee, şimdi bu kadar kısa sürede Ali'nin rolünü anlatmam çok zor olur. Hı hı. Ali biraz zamanın kutbu gibi iş görüyor. Her şey onun etrafında toplanıyor. Kısaca bu kadarını söylemiş hı hı. olayım. Bir de artık tam süper kahraman değil, insanüstü güç diyebileceğimiz iki figürümüz var. Bir ölümden dönenleri temsil eden, onların haklarını savunan gece kraliçesi var. Bu birazcık İstanbul şehrinin kendisini de temsil ediyor. Bir de yaşayanların, hayatın, e, canlı olanların yardımına koşan ve bu kıyametten çok rahatsız olan Hızır Aleyhisselam'ın planımız var. Gördüğünüz gibi geleneksel figürlerden de mümkün olduğunca yararlanıyoruz. Bu da bir. Projemizin çok önemsediğimiz bir Hı biri. Peki gençlerden nasıl fikirler geldi? Ee, bunu dediğim gibi yedi uyurlar mesela benim fikrim değildi. Ee, bunu genel 20'lerindeki arkadaşlar 4 yaş grubundan bahsedebiliriz aslında. Hı hı. Bir daha lise, ortaokul lisede olanlar var. Bir projeyi asıl üstlenmiş olan 20'lerindeki gençler grubu var ve projenin omurgasını onlar oluşturuyor aslında. Yedi uyurlar onlardan çıktı. Bir abiler, ablalar var. Onun, e, şu anda biriyle oturuyor mesela. Hı. Onlardan bir üç, üç kişi de moruk var. O, ben, Mehmet Ulusayar ve Okan hani yaşı 60'a dayanmış olan üç tane moruk da hani, amcalık bedelik ediyor Hı. bu işe. Evrenin tanımı dışındaki fikirlerin hepsi benim dışımda çıkıyor aslında. Gençlerden ya da bazen abilerden, ablalardan çıkıyor. işte e, ne gibi fikirler geldi? Hayvanlarla konuşan e, konuşmaya dair bir tema var. Hı hı. Tabii büyük bir ayaklanma hikayesi var. Sonunda e, yönetimin, şehrin, belediyenin, hükümetin bu durumda ne yapacağına dair çok ciddi bir problem yaşanıyor ve İstanbul'da bir getto kuruluyor. Yani <gülüyor> bu fikir de tamamen gençlerden geldi ve bu getto'ya kapatılmaya nasıl karşı çıkabiliriz? Aslında bunu tartışırken Ayazma mahallesinin kendi deneyimlerini konuşmak için yani mahallemize nasıl sahip çıkabiliriz? Geçmişimizi mahallemizde nasıl yaşatabiliriz? Teması üzerinden kurmak tamamen Ayazma bir kitabı. Bir yandan da dediğim gibi Adapazarı'nda ikinci cilt çalışılıyor. O da yani sürgün deneyimi nasıl yaşandı? Geleneğe, töreye ne kadar biz? Ne kadar kendi bireyselliğimizi de sahibi çıkacağız ve özellikle kadınlar bu konuda ne yapacak? Kadınlar giderek önem kazanan bir rolü oynuyor. Birçok tizgi romanın kültürünün aksine bizde kızlar ve kadınlar çok Önemli bir yer tutuyorlar. Bu da bizi çok sevindiren bir gelir. Bilmem yeterince cevap oldu. <gülüyor> evet teşekkür ederiz. Ee, bir de bu çizgi roman hani sürekli yenilenen bir e, dergi gibi bir şey mi olacak? Yoksa bir kitap türünde mi? Ee, haftalık bir dergi yapmak için çok uğraşıyoruz. Ee, galiba bu konuda en inatçı olan benim. Diğer arkadaşlar vazgeçiyor haftalık sevdası deyip duruyorlar. Evet. Yani çok yakın zamanda sanırım bütün zorluklarına rağmen e, ve bu sponsor bulamamaktan bütün, bütün maddi sıkıntılara rağmen galiba bahar ayı içinde çıkabileceğiz diye düşünüyorum haftalık olarak. Bunu çok yüksek sesle söylemek istemiyorum çünkü ben bunu böyle vaadleri Kasım'dan beri veriyorum ve bir türlü tutturamıyorum. Yani bu bahar vaadi de aynı şekilde yalan olur diye korkuyorum. Ama diğer yandan sayfalar çiziliyor, yapılıyor. Elimizde şu anda çizilmiş 150'ye yakın sayfa var. Yani mesela artık bir yanıyla şunun basılır hale gelmesine kaldı. Yani sorunuzun cevabı inşallah haftalık bir dergi olaraktır. Neden geçmişi diriltiyorsunuz? Yani bugünün açmazlarını aşmak. Yani benim mesela şimdi başlatmayı düşündüğüm yazma atölyesinde şöyle bir soruyla insanları katmayı düşünüyorum. Hani şu andaki hayatınızın güçlüklerini düşünün aşamadığınız yönlerini, tıkandığınız yönlerini düşünün hı hı. Ve sizin ya da bildiğiniz geçmişten kimi çağırmak isterdiniz size yardımcı olsun diye hı hı. kim size bir el verse bunları aşabileceğinizi düşünürdünüz diye yani bir hayal gücü çalışmasıyla başlamak istiyorum hı hı. aslında benim benim gizli gündemim diyebilirsiniz. İnsanlarda şeyin nasyonunu biraz deninleştirmek Yani hayat bir tane ve sıkı sahip çıkmamız. Tekrarlanmayacak hiçbir şey. Dolayısıyla bir yanıyla tekrarlama çabasının aslında zannedildiğinin aksine nasıl tecahidlere yol açtığını da insanlar hikaye kurarak görecekler diye düşünüyorum. Bunu benim onlara anlatmamdansa tekrardan vazgeçip kendilerini hayata açık tutmaya alıştırmak gibi bu psikoterapinin de temelinde yatan bir tersspekttir bunu daha kitlesel ölçekte bir kültürel gündem e, haline getirmeye çalışıyorum. Ben açıkçası e, şu anda konuşulan bir sürü <gülüyor> kültürel politik sosyolojik açmaza yeni bir boyut getireceğim için düşünüyorum bu buna bir eğlence boyutu katmadı bunun biraz fazla ciddi bir toplumuz <gülüyor> Biraz şöyle ciddiyetten uzaklaşıp biraz ferah feza, sele selpe. Çok önemli konuları biraz daha ciddi bir ortamda tanışmanın hepimizi tartışmanın hepimizi çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bu şeylere çok en temel konulara dair. Tanrı kim, Allah kim, onu nasıl tasavvur ediyoruz? Hayatam var mı, yok mu? Hayatam. Şimdi bu soruları ciddi ortamlarda tartıştığımızda hepimizi birbirine düşürüyor, bölüyor. Kavgalara yol açıyor. Ama bir hikaye kurma, masallar zinciri kurma ortamında tartıştığımızda meraklarımızı çok daha kolay ifade edebiliyoruz. Böyle bir perspektif. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sizinle konuşmak çok güzeldi, çok keyifliydi fakat süremizin sonuna geldik. Ee, bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> size de çok başarılar. Çok sağ olun, teşekkürler. teşekkürler. Evet, Siz de bekleyiz bizimle. <gülüyor> İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak da bir duyurumuz var. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi çocuklar için insan hakları filmleri hazırladı. Hem Çocuk Hakları Sözleşmesi hem de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin animasyon filmlerine çizgilerlehaklarım.com adresinden ulaşabilirsiniz ve de bu kısa filmlerde benim de sesimi duyabilirsiniz. Evet bir sözküçüğün programının daha sonuna geldik. E, haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.